''İstiyorsanız'' diye araya girdi Ordinov, ''Ben çıkmaya hazırım. Hemen şimdi bile çıkabilirim. Hayır, öyle demek istemedim beyim. Zaten ailenizden son derece memnunuz.'' Murin saygıyla eğildi. ''Size başka bir şey anlatayım beyim. Aslında biz onunla akrabayız beyim ama uzaktan, yedinci göbekten derler ya, konuşmamızın da kusuruna bakmayın beyim. Cahil insanlarız, medeniyet bilmeyiz.'' Bu kadın da ormanda köylüler, mavna yedekçileri, fabrika sahipleri arasında büyüdü. Hep böyle hasta, hırçındı. Bir de bunların evi yanmış. Annesi beyim, zavallı anneciği yangında ölmüş. Babası da yangında can vermiş. Tanrı bilir size nasıl anlattı. Ben pek karışmak istemiyorum ama Moskova'da bir ce, ce, cerrahiyeti heyeti onu muayene etti. Yani beyim diyeceğim o ki aklını tamamen kaçırmış. Benden başka kimsesi yok. Benimle yaşıyor. Tanrı'ya dua edip yaşayıp gidiyoruz. Tanrı'dan ümit kesilmez. Ben de hep huyuna gidiyorum. Ordonov'un yüzü değişti. Yaroslav İliç bir ona bir murine bakıyordu. Her istediğini yapmıyorum. Hayır. Kafasını hayır anlamında sallayarak durumu toparladı. Başında kavak yerleri esen, uçarı, kafasında sevda, coşku, gönül arkadaşlığı işlerinden başka şey olmayan bir kadındır, ayıptır söylemesi. Kendisine gönül eğlencesi arıyor, kafayı bununla bozmuş. Ben de onu masallarla avutuyorum, yani avutmaya çalışıyorum. Ben aslında beyim, onun sizinle nasıl sözlerimi bağışlayın diye devam etti Murun eğilip, selam verip sakalını sıvazlayarak yakınlaştığını da gördüm. ''Siz yani nasıl desem onunla bir gönül ilişkisine girmek istiyor gibiydiniz.'' Yaroslav İliç kızardı ve sitemle Murin'e baktı. Ordunov sandalyesinden düşecek gibi oldu. ''Hayır yani ben öyle demek istemedim. Beyim benim kötü bir niyetim yoktu. Köylülüğüme verin.'' ''Emrinizdeyim beyim. Biz cahil insanlarız. Biz beyim köleniziz.'' dedi ve tekrar yerlere kadar eğildi. ''Karımla sizin için Tanrı'ya dua edeceğiz. Elimizden başka ne gelir?'' ''Aç kalmayalım. Sağlıklı olalım. Başka bir isteğimiz yok. Daha ne yapayım beyim? Elimden başka bir şey gelmiyor. Siz de biliyorsunuz beyim başımızda zaten bir sürü dert var. Bir de aşk meşk uğraşmayalım. Kaba konuştuysam affedin beyim. Biz köylüyüz, sizse beyefendi. Siz beyim genç, gururlu, ateşli bir beyefendisiniz. Oysa beyim biliyorsunuz akasız küçük bir çocuktan farksız. Şeytana hemen uyuverir. Dinç, hoş, şirin bir köylü kadın.'' Bense hasta yaşlı bir adamım. Öyle değil mi? Siz de şeytana uydunuz herhalde beyim. Artık onu masallarla da avutamıyorum. Sizin için Tanrı'ya dua ederiz beyim. Ölene kadar duacınız oluruz. Hem siz ne yapacaksınız onu beyim? Ancak benim gibi bir köylüye layık. Köylü kadınlarla vakit geçirmek sizin gibi soylu birine yakışmaz beyim. Ama sizin için Tanrı'ya dua ediyor beyim. Hem de bütün gün. Murin konuşmasını bitirdikten sonra... Yerlere kadar eğildi ve sakalını sıvazlayarak uzun süre doğrulmadan kaldı. Yaroslav İliç nerede duracağını bilemedi. Evet bu iyi adam kafası karışmış bir halde konuşmaya başladı. Aranızdaki bazı karışık durumlardan bahsetti. Bunlara pek inanasım gelmiyor Vasily Mihalovic. Rahatsızlığınızın hala geçmediğini duydum. İyiden iyiye şaşırmış bir halde heyecandan yaşamış gözlerle Ordunov'a baktı. Evet, daha geçmedi. Ordu'nu o vakit kaybetmeden Murine sordu. Size borcum ne kadar? Onu nasıl söz beyim yapmayın. Siz bizi Yahuda mı sandınız? Bu yaptığınız bize hakarettir. Kendinizden utanmalısınız. Karımla benden ne fenalık gördünüz rica ederim. Yaroslav İliç, ama bu yaptığınız çok garip dostum. Beyefendi odanızı kiraladı. Para almak istememekle ona hakaret ettiğinizi düşünmüyor musunuz? Diyerek, Murine bu tavrının garipliğini anlatmaya çalıştı. Merhamet edin beyefendi. Ne demek istiyorsunuz? Merhamet lütfen. Size hizmette bir kusur mu ettik? Elimizden geleni ardımıza koymadık. Merhamet edin. Lütfen beyim rica ederim. Rica ederim İsa adına merhamet edin. Kafir miyiz biz? Keşke bizimle otursaydın. Keşke sağlıklı köy yemeklerimizden yeseydin. Bizimle yaşasaydın. Bir şey der miydik? Tek kelime eder miydik? Ama şeytan burnunu soktu bir kere. Ben de benim kadında hasta insanlarız. Elden ne gelir? Hizmetini görecek kimse olsa başımızın üzerinde yerin var ve senin için dua edeceğiz, hem de ömrümüzün sonuna kadar edeceğiz. Murin hafifçe eğilerek selam verdi. Yaroslav il için heyecan dolu gözlerinden yaşlar boşaldı. Coşkuyla orduna baktı. Ne kadar soylu bir davranış değil mi? Rus halkının geleneksel misafirperverliğinin ne güzel bir örneği. Ordunov sertçe Yaroslav İliç'e baktı. Adeta dehşete düşmüştü. Yaroslav İliç'i tepeden tırnağa süzdü. Haklısınız beyefendi. Misafirlerimizi ağırlamaktan onur duyarız dedi. Murin sakalını sıvazlayarak. Şimdi bile aklımdan şöyle geçiyordu. Keşke bizimle birkaç gün daha kalsaydınız. Ordunov'a yaklaşarak devam etti. ''Birkaç gün daha beyim. Keşke kalabilseydiniz. Ne yazık ki günah işlendi. Bizim kadın zaten hasta. Hasta olmasaydı. Söz gelimi evde tek başıma olsaydım. Size hizmette kusur etmezdim beyim. Size hizmet etmeyeceğim de kime edeceğim beyim? Hastalığınızı da iyi ederdim. O hastalığın ilacını biliyorum. Keşke kalabilseydiniz beyim. Tanrı şahidim olsun doğru söylüyorum. Keşke kalabilseydiniz.'' ''Gerçekten çaresini biliyor musunuz?'' diye sordu Yaroslav Murin daha konuşmasını tamamlamamıştı. Ordunov biraz önce Yaroslav İliç'i sert bir şekilde baştan ayağa süzmekle hata etmişti. Yaroslav İliç, dünyanın en dürüst, en kibar insanlarından biriydi ama neler döndüğünü daha yeni anlamış, çok zor bir durumda kaldığını daha yeni fark etmişti. Deyim yerindeyse kahkayı koyu vermek istiyordu. Sadece ordun ikisi iki yakın dost olsaydı kendini tutmaz ve neşenin kollarına bırakırdı. Tabii bunu son derece kibar bir şekilde yapar, gülmesi bittikten sonra elini sıkar, ona karşı iki kas saygı duyduğunu, mazur gördüğünü göstermek için içtenlikle yatıştırırdı. Gençlikte böyle şeylerin olabileceğini de söylerdi ama o anda şu bilinen nezaketi yüzünden çok zor bir durumdaydı ve yer yarılsa da içine girsem diye düşünüyordu. Bu hastalığın çaresi yani ilacı var. Yaroslav İliç araya girdiği için yüzüne ekşiten Murin devam etti. Beyim benim şu köylü aklıma göre bir adım daha ilerledi. Siz fazla kitap okumaktan bu hale gelmişsiniz. Beyninizi kitaplarla doldurmuşsunuz. Biz köylüler halk dilinde buna okumaktan beynini sulanmış deriz. Yeter kes diye Yaroslav İliç sertçe araya girdi. Ben gidiyorum dedi orduno. Teşekkür ederim Yaroslav İliç sonra yine uğrarım. Yaroslav İliç kibarca onu durdurmaya çalıştı. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Güle güle beyim, güle güle bizi unutmayın, tekrar buyurun. Ordunov başka bir şey duymadı. Deli gibi sokağa fırladı. Daha fazla dayanamazdı. Beyninden vurulmuşla dönmüştü, akla durmuştu. Hastalığının yeniden başladığını hissetti. İçini derin bir ümitsizlik kapladı ve sadece göğsüne saplanan, göğsünü parçalayan ve harabeden acıyı duydu. O anda ölmekten başka isteği yoktu. Dizleri tutmaz oldu yoldan gelip Geçenlere çevresinde toplanan Kalabalığa ve meraklı sorular soranlara Aldırmadan bir duvarın dibine Çöktü ama çevresinde uğuldayan Seslerin arasından bir anda Muri'nin sesini duydu Ordunov başını kaldırdı İhtiyar gerçekten karşısındaydı Soğukun yüzü ciddi Ve düşünceliydi karşısında Duran adam Yaroslav İlyiş'in Odasında Ordunov'da küstahca Alay eden adamdan bambaşka adamdı Ordunov doğruldu Murin elinden tuttu ve kalabalığın arasından çıkardı. Eşyalarını da alman gerekiyor. Ordunova gözücüyle bakıyordu. "Üzülme beyim," diye bağırdı Murin. "Daha gençsin, ne üzülüyorsun?" Ordunov yanıt vermedi. "Gücendin mi beyim? Çok kızmış gibisin. Kızacak ne var? Herkes elindekini arka çıkar, elindekini korur." "Sizi tanımıyorum," dedi Ordunov. "Sırlarınızı da bilmek istemiyorum." Ama o, "Katerina," dedi ve gözlerinden üç büyük yaş damlası hızla döküldü. Rüzgar yanaklarına damlayan bu yaşları bir bir uçurdu. Ordunov yanaklarını sildi. Tavrı, bakışı, moraran dudaklarının hareketine engel olamaması cinnet geçirmek üzere olduğunu gösteriyordu. Size söyledim. Murin kaşlarını çatmıştı. Dilinin tek o. Neden ve nasıl dilirdi? Bunu öğrenip de ne yapacaksın? O sadece benim. Canım. Onu canımdan çok sevdim ve kimseye vermem. Anladın mı? Ortunov'un gözlerinde bir alev parladı. Peki, ama ben neden, ben neden canımı kaybetmiş gibi hissediyorum? Neden kalbim sızlıyor? Katerina'yı neden tanıdım? Neden mi? Mureng gülümsedi ve düşünceye daldı. Nedenini ben de bilmiyorum, dedi bir süre düşündükten sonra. Kadın duası çok derin değildir. Gördün mü anlarsın ama kadınlar kurnazdır, inatçıdır, azimlidir. İstediklerini elde etmek için her şeyi yaparlar. Galiba beyim sahiden beni bırakıp sizinle gitmek istiyordu. Düşünceli bir tavırla devam etti. Bu ihtiyardan iğrenmeye başlamıştı. Nasıl olursa olsun kurtulmak istiyordu. İlk başta siz de ondan çok hoşlandınız galiba. Kim olsa hoşlanırdı. Onun hiçbir isteğine karşı çıkmam. İstesin kuş sütü bulur getiririm. Öyle bir kuş yoksa kendim yaratırım. Kibirlidir, özgürlüğünü arıyor ama kendisi de ne istediğini bilmiyor. Ve şu ihtiyarı da düşünmüyor. Sen daha çok gençsin beyim. Yüreğin hala gözündeki yaşları kurulayan terk edilmiş bir genç kız yüreği gibi yanıyor. Şunu bil beyim. Zayıf insan tek başına yaşayamaz. Ona her şeyi ver. Hepsini sana geri getirir. Çarlık topraklarının yarısını ver. Bak gör bir şey yapabilir mi? Sence yapabilir mi? Papuca sığacak kadar küçülür, saklanır. Özgürlük ver, paket yapar, geri getirir. Özgürlük akılsız yüreğe göre değildir. Sen böyle huylara kapılma. Sana bunları anlatıyorum daha çok gençsin yoksa bana ne? Geldin gidiyorsun ha sen ha başkası. Benim için fark etmez. Böyle olacağını başından beri biliyordum zaten. Ama engel olamadım.